Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip bizler doymuyoruz, çok yiyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben Her halde siz ayrı ayrı yiyorsunuz. Sofrada toplayınız. Bu sevgiyi getirir. Allah yemeğinizde size bereket verecektir buyurdular. İzahı Yemeğin bereketlenmesi ve midenin doyması için üç şart vardır. 1- Ayrı ayrı tabaklarda yememek, toplu halde bir tabaktan yemek. 2. Başlarken Bismillah veya Bismillahirrahmanirrahim demek. 3. Tek tek değil, toplu olarak yemek. Faciri, kötü insanı herkes tanıyacak diye anmaktan korkuyor musunuz? Kötü insanda bulunan çirkin huyu teşhir edin ki insanlar ondan çekinme imkanını bulsunlar. İzahı Kötü insanı teşhir üç yerde gereklidir. 1. Milleti dalalete götüren alim veya lider hakkında. 2. Evlilikte. 3. Yanında hırsız bulunan kimseye cebine dikkatli ol demekte. Bazı ulemaya göre filandan sorulduğunda ona borç verme çünkü o aldatır gibi hüküm de buna dahildir.